تقد جاء رسول ربنا بحق صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيق قلوبنا محمد الله ربي من من Allah'ın Rabbı Nasır, <Sessizlik> Allah ve Lütfü Ressüllü Nabiül Haşimül Rüşdüül Amîn, Allahın Vâliâtü Qur'ân'ı Azîm, bu ayetlerin Rhamdül Lâyûnüllâ'lemin, ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ manalarını duymaya tefsirini duymaya ahkamını duymaya muvaffak buyuruyor elhamdülillah Rabbimiz bu iyiliği yaptığı gibi Kur'an-ı bütün ayetlerinin manalarını duymayı, bilmeyi, son derece kuvvetle, gözle görün gibi inanmayı hedefi amel etmeyi ihlas üzere sı Rabbimizin rızasını gözeterek Hazreti Kur'an'a hizmet etmeyi nasip ü eylesin. Amin. Şimdi evvela bizim derslerimiz bu fakir kardeşimizin sohbetleri hep ilmi olur. Yani ayet ve hadis-i şeriflerden ibaret olur. Tabii gazete haberleri şu bu haberlerini takip etmeye vaktimiz yoktur. Ancak Kur'an ve sünneti kavrayabilirsek ve Kur'an sünneti size anlatabilirsek zaten dinsiz imansızların bütün hile ve tuzaklarını kavramış olursunuz. Yani balığı baştan tutmuş olursunuz. Onun için valanca Ayet ve hadisten yapılacak. Başka şeyden vaz yapılırsa tesir etmez. Suya yazı yazmak gibi olur. köpük gibi söner gider arkadaşlar. Farkındaysanız, senelerdir bu fakir kardeşiniz sağlam fakat hasta şeker devam ediyor. Sade buraya değil, her gece Allah'ın her gececi bir yerde böyle bir cemaatlere devam ediyor. Millete Kur'an alimlerinin manalarını ve hadis şerifleri beyana çalışıyoruz. İnşallah Rabbin tesirini kalp eylesin. Amin. Amin. Buraya da ancak 15 gecede bir gelebiliyoruz. Çünkü önümüzdeki Salı eski şehirde inşallah sohbet oluyor. Oranın da hakkı var. Ayda bir de olsa gitmek lazımdır. Senelerdir devam ediyoruz. Buraya da 15'te bir inşallah salı geceleri devam etmekteyiz. Allah'ın cüzzemize devam, sebat, istikametler nasip etmiş. Size minnet etmek için, yani başınıza kalkmak için söylemiyorum. Teşvik için, hayra delalet için söylüyorum. Bakın, cuma gününden Beyet bu fakir kardeşimizin hastalığımızı biliyorsunuz şeker hastalığı. 400'ü geçmişti. Şeker 400'ü geçmiş. Yani öldürecek derece Allah'ın izniyle bir koma hali yapacak derecede bir şekerdir. Bilenler bunu anlar. 400'ü geçkin bir şeker ne demek? 2-3 <gülüyor> günlerdir bunu düşüremedik. Bir düşürdük, bir daha çıkarttık falan. Bu sabah bile 300 anca çıktı. Şimdi o hal ile kattık, yine, sohbeti bırakamadık, geldik. Yani demek istediğim sizin şekeriniz 200 olsa, 150 olsa yatar kalırsınız. Dersiniz ki ben hastayım, ben sohbete gidemem, bu buydu. Fakat e, biz bırakamıyoruz çünkü bereket devam sebattadır, <gülüyor> yuvarlanan kaya yosun tutmaz mensebete nebete sebateden nebat vermiş bir tohumu attım bir yere çıkarttım oradan koydum bir yere çıkarttım oradan koydum bir yere, yetişir mi? durursa orada filiz verir onun için bırakamıyorum ama sürüle sürüle hasta söker geliyor. bundan demek istemiyorum İşte ben size şöyle yürü kapıyorum öyle haşık yanlış anlamanız için değil ben sizin Kapınızın hizmetçisi, Allah hizmetimi kabul eylesin. Üstadımızın Üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kuddisesi'l-Uğur tekkesinde kendisine gelen cemaati ihvanı dini sohbet esnasında böyle bir ara kalkar kapıya gider. Kapıda ayakkabılık var. Ayakkabılıkta işte cemaatin ayakkabıları dizilmiyor. O ayakkabıları alır kaldırır atlarını öper cemaatin ayakkabıları yüzüne sürer. Neden? Bu ayakkabılar Allah için geldi. Koca Şeyh Efendi Evliyanın reisi zamanın en büyük kutbu ve alimi kendisini dinlemeye gelen, sohbetine gelen, had şerife gelen ayak ayakkabılarını yüzüne sürüyor. Demek ki biz size minnet etmiyoruz. Sizin bize minnet hakkınız vardır. Yani bu yola gelmenizle esas hayrısı işlemiş oluyorsunuz. Boş camiye kimle konuşacaktı ki? Demek ki biz sizin ayaklarınızın kürabı olalım. Toprağı olalım. Hizmetçiniz olalım. Mesele... Fedakarlık karşılıklı olsun. Yani düşüneceksiniz, bu adam ne kadar de hasta olsa yani dili döndükçe ayağı süründükçe bırakmıyor. Biz de bırakmayacağız. Yani bu fedakarlık karşılıklı olsun için bunu söylüyor. Bak senede bir gece bile bir istirahati ayıramıyoruz. Haftada değil senede bir gece. Gündüzler zaten vazifeler var. Kitap yazmalar var. Geceleri de ayıramıyoruz. Gündüzler ayriyetten vazifeler. var. Niye? Hep cemaati alıştırdık. Şimdi daha bırakmak mümkün değil. Allah'ın daha sıhhat ve afiyet vererek inşallah devamını ihsan eder. Demek istiyorum iyi takip edelim. 15'te 1 salı gecesi inşallah yatsı namazına artık alındı. İnsan Allah Teala hazretlerinin ayetlerini Kur'an'ın kalbini, en büyük ayetlerini dinlemeye canatmalıdır. Hazreti Kur'an'ı iyi dinlersek, iyi anlarsak bütün meseleler çözülecek inşallah. Şimdi şûre Celile'nin başında iki tane harf var. Ya sin Bu harfler hurub-i mukattaadır. demek kesik harfler. Yani birbirine eklenmiyor. Mesela şair yerler öyle değildir. Vel Kur'anil Hakim Bu ne yapılıyor? Ekleniyor. Mesela vel diyorsun. Vel'i keseyim desen vav ayrıdır, elif ayrıdır, lam ayrıdır. keseyim desen edin mi ne diyorsun? Vel diyorsun. Ama Yasin öyle olsa yes gibi değil ya. Ya sin. Ayrıca telaffuzda yani okunuşta kaç harf var orada? Okunuşta kaç harf var orada? Beş harf var. Ya iki harftir. Bir ye bir de onu çeken elif. Sin üç harftir. S ye, N. Sin, ya, nun, ya. Beş harf telaffuz ediliyor okunuyor. Bu harfleri Rabbimiz niçin böylece gönderdi? Burada büyük hikmetlerdi. Âl-i <gülüyor> <gülüyor> İmran suresinin başında da Estağfirullah Elif La Ammim Bekara suresinin başında da Elif La Ammim peşinden Âl-i İmran onda da Elif La Ammim dedim. Âl-i İmran suresinin birinci sayfasında Rabbimiz Estağfirullah bu meseleyi öyle izah ediyoruz. İyi bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim hakkında çok malumatımız olması lazım. Hangi gazetenin neresinde ne var biliyorsunuz. Hangi gazetenin, hangi sayfasında ne var? Hangi sayfasında ilan var? Hangi sayfasında reklam var? Hangi sayfasında spor var? Hangi sayfasında her çıplak karı var? Nehudü billah ha bu pis kanalları o leş akan, lehım akıtan, zehir akıtan milleti dinden imandan eden kanalların bile hangisinde ne var onu bilebilir Bak yarın gece maç varmış daha yolda söylüyorlar bana. Şu takım şunla şu takım şunla şu, şu saatte bu bu ta. hepsini bu millet biliyor. Bir huruf-ü dediğim zamanda affedersin trene bakar gibi suratıma bakıyor ne diyor bu adam diye. Bu kadar cehalet olur mu? Bu kadar Kur'an'dan gaflet olur mu? Kainada Allah'ın, yedi kat zamanın sana bana dünya ahiret saadeti olarak, rehberi olarak, düsturu nizamı olarak gönderdiği bir kitaptan bu kadar habersiz olan bir millet iflah eder mi? Yükselir mi? Pahalılıktan kurtulur mu? Anarşiden kurtulur mu? Saadet yüzü görür mü? Huzur bulur mu? Dikkat edin. Kur'an'a değer vermiyor mu millet? Resulullah şikayet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbine davacı ol. Kimden? Ümmetinden. Biz o şikayet edilen ümmetten olmayalım. Şefaat edilen ümmetten olalım. Estaizu Ve ya Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ey benim Rabbim sen beni bu millete rahmet olarak gönderdin ama bu benim kavnim, kabilem, yakınlarım, milletim Kur'an'ı terk ettiler. <gülüyor> Sizi bana şikayet ediyor. Ben de diyorum ona ki işte biz her peygamberin karşısına kafirlerden, münafıklardan düşmanlar yarattık. Senin karşısına da düşmanlar çıkaracağız. Ama hidayet edici olarak ve yardım edici olarak senin Rabbin yeter artar sen başarır. Şimdi, Hz. Fahri Kâin yahut Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin haline haberdardır. Şu saatlerde televizyon başlarında, efendim kumar masalarında, içki masalarında, kadınlarda, barlarda, pavyonlarda, psikoteklerde, o kahvelerde, evet Şarkı türkülerle, yavuz Hristiyan filmleriyle meşgul olanlar işte Allah'a böyle şikayet ediliyor. Hemen büyük peygamberi tarafından şikayet ediliyor. Ya Rabbi bunlar benim Kur'an'ımı kitabımı terk ettiler. Ama biz şu cemaata gelen sizler, şu sohbete iştirak eden, burada sabreden dünyasizler de şefaati uzmaya namzet oluyorsunuz, Rahmeti ilahiyeye dahil oluyorsunuz elhamdülillah. Melekler Rabbimize varıp sizi bu mecliste bulduklarını haber veriyorlar. Halinizden bahsediyorlar. Rabbimiz onlara neler buyuruyor? Ne müjdeler veriyor? Yani. Onun için Kur'an'dan gaflet etmeyelim. Her harfini güzel anlamaya çalışalım. Bütün ayetlerin manalarını duymaya çalışalım. Anamızın diliyle tefsirler yazıldı. Türkçe anlayacağımız dilden sohbetler yapılıyor. Can'ın gönülden, can kulağıyla, başımızda kuş varmış gibi uçurmayalım, nefes bile zor alarak ve öyle dikkatle kim buyuruyor? Kainatı Yaradan buyuruyor. Beni adam saymış, huzurunu almış, kabul etmiş de bana kitap indirmiş, peygamberlerini göndermiş, varislerini göndermiş, beni efendim dünya ahiret saadetine davet ediyor, hidayet ediyor, delalet ediyor. Ben bu Rabbime minnettarım. Efendim, en büyük hamdü senalar bu nimete karşı yapmalıyım diye insan düşünecek. Huruf ve dedik, edildik kesik harflerdir. Niçin indirildi? Bunların hikmetler var. Tabi sayısız. Ve lakin Ali İmran suresinin başındaki şu ayet birinci sayfasındaki şu ayet bu hususta bizi epey malumat sahibi edecek. Estaizu ve <gülüyor> ayetler var. Bir kısmı muhkemat. Bir kısmı müteşabihat. Muhkemat hangi ayetlerdir? Manası açık. Tefsiri belli. Delaleti verdiği ifade şüphe kaldırmaz. Şöyle mi, böyle mi diye yorum kaldırmaz. Kesin. Ekil mustalâh. Bunda daha bir tevil yapılır mı? Kesin emredildi. E halallahu'l bay'a <gülüyor> Allahu teala alışverişi helal etti ve harrama riba faizi yasak etti. Bu su kaldırılır mı? He? Kimdeki anne keala şeriatin min el everybody tebihha bundan sonra biz seni din işlerini beyan eden ve dünya işlerine de karışan din ve dünya nizamı olan bir şeriat caddesi üzere gönderdik. Sen o yoldan ayrılma, Habibim o yola uy ehra ellezine la alemû hakikati bilmeyen dinsiz imansızların, müşriklerin, kitapsızların Amerikanın, Hristiyanların Yahudilerin keyiflerine isteklerine uyma şimdi bu ayet Tevil kaldırır mı? Efendim 20. asırdayız. Bu zamanda şeriat olur mu? Keri bırakır bizi. Biz de müslümanız ama şeriatçı değiliz. Şeriatçı olamayız. Diyen adam ne olur? Niçin kabir olur? Bu ayeti inkar ettiği için kabir olur. Cami cemaati de olsa, hacı da olsa, hoca da olsa, evet. Gide gele Mekke'yi aşındırsa, tekkeyi aşındırsa Şeriatçı değilim derse Şeriat istemiyorum derse ne olur? <gülüyor> e, ayet var açık ama 20. asırdayız ama şöyle şu durumdayız, zor durumdayız, yavruların tehlikesi altındayız gibi bahanelerle bu inkar edilecek bir şey midir? Değil. İşte bu gibi ayetler ki Kur'an'ın aslı, esası kitabın temeli, kaynağı bunlardır. Bu ayetlerde hiç kimse başka bir tefsir yapamaz. Bir kısım ayetlerde vardır, onlar nasıldır? Müteşabihdir. Ne demek müteşabih? Manası açık değildir. Rabbimizin ondan ne murad ettiği, ne kastettiği tam manasıyla bizce malum değildir. Bunları ne yapmamız lazım? Allah'a havale etmemiz lazım. Mesela Yasin ya bir harfdir, sin bir harftir. Bu harflerde ne mana vardır? Aslında harflerin manası yoktur. İsimlerin ve fiillerin manaları olur. Harflerin manaları yukarı itibariyle olmaz. Harften mana çıkmaz. Ama Allah'ımız abesle iştikal etmez. Allah'ımız fuzuli buyurmaz. Allah'ımız manasız bir şey kelam etmez. Onun için bu harflerde de mutlaka manalar vardır. Çünkü Rabbimizin harfleridir büyük kitabının harfleridir. Onun için manaları yücelir. Ve lakin biz biliyor muyuz? Bilemiyoruz. Ne diyoruz? Allahu e'lemu muradihi bilay. Bu harflerden maksadının ne olduğunu Allah bilir. Yani bunların manası yoktur değil. Manası var ancak Allah bilir, bilir yani. Yarın ahirette nasıl bir şey inşallah. Evet, Rabbimizin kelamına mazhar olursak, cemalini görürsek inşallah o vakit Rabbimiz bütün müfessirlere, tefsir yazan en büyük alimlere bile bunları açıklayacaktır. Çünkü kimse bu hususta katiyi bir şey bilememektedir. Bunlar şifrelerdir, parolalardır, sırlardır. Kur'an'ın incelikleridir araştırılmaya, karıştırılmaya gelmez. Acaba ne demektir? Ne demek değildir diye incelenmeye gelmez. Mezalik aklamdır. Ayak kayacak yerdir. Ayakların kayacağı yerdir ki bu ayak kaysa kalçan kırılır. Manevi ayaktan bahsediyorum. O ayak kayarsa imanın Allah muhafaza etsin zedelenir. Onun için Rabbimiz ne buyurdu? Ben size manası açık olan Kur'an'ın serisinin manası nedir? Hepimizce malumdur. Yani biz size beyan edebiliriz, tefsir edebiliriz o manaları. Siz de dinlediğinizi anlayabilirsiniz ekseriisini. Ama içinde Er-Rahmanu <gülüyor> gibi, <gülüyor> gibi. Efendim, işte Yasin, Saasin, efendim Ka bizden başka kimsenin bilemeyeceği sırlar ve şifreler de vardır. Şimdi Rabbimiz buyuruyor ki kalplerinde yamukluk olanlar eğrilik olanlar haktan tereddüt ve şüphe olanlar ne yaparlar? O asıl manası açık olan ayetleri bırakırlar manasını bilemeyecekleri ayetlerin peşine düşerler. Niçin? Fitne aradıkları için ya manasını aramış gibi göstererek esas niyeti milletin kafasını karıştırmak. Adam diyor ki efendim diyor içki haram diyorsunuz, zina haram diyorsunuz kumar haram diyorsunuz ama ne biliyorsunuz elifle manasını orada belki serbest edilecek siz Kur'an'ın diyor bütün manalarını biliyor musunuz? E biz tabii ki ne diyeceğiz? Elbette ki bazı yerleri az da olsa ancak Rabbimiz bilebilir, biz bilemeyiz diyeceğiz. Biz bunu deyince o ne diyor? İşte o bilmediğiniz yerlerde kim bilir neler vardır? Diyor. Yani bu kafir bu... ne demiş oluyor biliyor musunuz? Allah Celle Dilaluh kullarıyla bilmece bulmaca oynuyor demiş oluyor neden? yani sana bir kitap indiriyor, bu kitapta helalları haramları, emirleri, yasakları bildiriyor sonra da bir takım şifreler koyuyor, o şifrelerle de bu yasakları emrediyor veya bu emirleri yasak ediyor yani seni oyuna aldı haşa bunu diyen ne olur? elbette ki Rabbimiz bütün emirlerini, yasaklarını helallarını, haramlarını manası açık olan birçok ayetlerinde bize beyan etmiştir, elifle Asin'de Yasin'de büyük manalar ve sırlar varsa da hükümler yoktur helal ve haramlar yoktur emir ve nehiler yoktur çünkü onlar bizim yaşamamız icap eden ve yar da ahirette bize sorulacak olan cennete ve cehenneme girmek kendilerine bağlı olan hususiyetlerdir dolayısıyla şifre gibi olur mu? bilmiyorum anlayabiliyorsunuz herhalde güzel anlayın ha iyi anlayın çok kötü <gülüyor> piyasaya Bunlar bir şey konuştu mu hazır cevap olun. Hemen susturun. Fitne karıştırmamak için "Hüyay'ı evline arıyorum" diyerek halkar böyle mana verirler. Er-Rahman 'ala'l-Arş istawa. Ne demek? Er-Rahman Rahman daalavet etti de hazır dedi. Arş'in üzerine istawa. istiva etti. Rahman Allah kendisi! Arş, arş biliyorsunuz, bütün alemleri kuşakmış, hepsinden büyük bir taht! Rabbimiz buna istiva etti diyor. E istiva nedir? İstivanın lügat manası nedir? Buradaki murat manası nedir? Şimdi dikkat edin! Adamın birisi geldi, i̇mam Malik Hazretleri biliyorsunuz, Maliki mezhebinin sahibi müçtehik, dedi ki efendi hazretleri, Er-Rahman-ı alel ne demektir? <Gülüyor> Mübarek hiddetlendi. Bu soruya kızdı. Buyurdu ki, istiva malum, keyfiyet mezhul, buna inanmak vacip, sinirlendi, yerden bir çubuk aldı. Böyle sualler sormak bit'attır, dedi. Yerem bu lafların biraz manasını vermek lazım herhalde sizin anlamadığınız dilden konuştuk biraz Osmanlıcaya kaçtı ama o lügatları bozamazdı anlatırız onu inşallah nasıl olsa dilinden anlıyoruz yani bu ne nimet değil mi? Bak, her şeyi anlayabiliyorsunuz Rabbimiz lütfettim İstiva malum yani istivanın lügat manası oturmak ve yerleşmek demektir bunun lügatını biliyorsunuz Ceydiyet mecrü, şekil belli değil. Allah'ımız bizim gibi oturmaz, bizim gibi kalkmaz. Haşa ve kella, mekandan münezzeh, arş. Arş Allah'a mekan olabilir mi? Arş yokken Allah vardı. Celle Celaluhu. Adamın birisi geldi Hz. Ali Efendimiz'e dedi, eyne Allah, Allah nerededir dedi. Hz. Ali Efendimiz ne vurdu ona? اَيْنَ <Sessizlik> سُعَالٍ Nerededir diyorsun? Nerede demek? Bir mekan sormaktır. Allah'ımız var iken gökler, yerler, arş, kürsü hiçbir şey var mıydı? He? Yok. Rabbimiz nedir? Ezelidir. Ezeli ne demek? Kadim ne demek? Başı yok demek. Başlangıcı yok. Nedir? Hadistir. Yani sonradan yaratılmıştır. Gökler yerler nedir? hadistir. Sonradan yaratılmıştır. Bir takım filozoflar kalkıp göklerle yerler kadimdir, evveli yoktur demişler kafir olmuşlardı. Hucetü'l İslam İmamu Gazali. Duydunuz değil mi İmamu Gazali? Hucetü'l İslam. Fetva verdi. İmam-ı Rabbani duydunuz. 70 bin evliyanın reisi. Kubbe'de beyan etti. İmam Gazali Hazretleri İbn Sina ve Farabi'yi teksir etti. Yani İbn Sina ve Farabi'nin kafir olduğuna karar verdi İmam Gazali. Hocadır İslam. Niçin kafir olduğuna karar verdi? Çünkü bu filozoflar bunlar mantıkçılar akla dayanıyorlar. Nakle dayanmıyorlar. Dolayısıyla göklerin, yerlerin evveli yok diyorlar. Evveli olmayanın sonu da olmaz, cesetlerin haşrını, mahşeri, göklerin, yerlerin yıkımını da inkara gitmiş oluyorlar. Evveli olmayan bir tek Allah-u Teala'dır. Bir şeyin evveli yoksa kendi kendine var demektir. Kendi kendine var olan zaten yok olmayacaktır. O da bir tek Allah-u Teala'dır, yok olmayacaktır. Evveli yoktur, sonu da yoktur. Ecelidir, ebedidir, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındir e şimdi bak felsefe ile adam nereye vardı küfle vardı çünkü felsefenin çoğu ahmaklıktır bir şeyin çoğu ahmaklıksa hiç ahmaklıktır felsefe mantıkçılıktır akla dayanmaktır din ise nakle dayanır vahye dayanır ayet ve hadise dayanır başka bir şeye dayanma var işte. meselelere dikkat edin şimdi Hz. Ali Efendimiz adama ne diyor sen Allah nerededir demekle yer soruyorsun bana diyor Rabbimiz varken yer var mıydı diyor yoktur. O, o, o şimdi de bu kadar sonradan yarattıklarıyla beraber yine mekana muhtaç değildir. Aynı haliyle daimdir, kaimdir, bakidir, ezelidir, ebedidir. İstiva malum dedi İmam-ı Malik. Rahimallah. Yani istiva oturmak demek. Keyfiyet mekul. Şekil belli değil. Evet Rabbimiz istiva buyurdu tamam. arş istiva etti. Ama istiva etti oturdu demek değildi. Peki o istiva oturmak demekse sen buraya niye bu manayı veremiyorsun? Niye mi veremiyorum? Çünkü Rabbimiz bu ayet müteşabihtir. Ne demek müteşabihtir? Maksadının ne olduğu? Mananın kesin anlaşılamayan şifrelerden bu ayeti anlamak için nereye bakacağız? manası anlaşılan ayetleri araştıracağız öyle değil mi? peki manası açıkça anlaşılan ayetlerde ne buyuruyor? estağfirullah leyseke mislihi şey Allah'ımızın misli benzeri eşi yoktur peki oturdu de dediğin zaman senin gibi oturdu dediğin zaman Allah'a ne ispat ettin? Misil, eş ve benzer ispat ettin ki bu açık ayeti inkar ile kafir oldum demektir. Peki buradaki mana o zaman nedir? Gizlidir. Ne demektir? Tevilleri vardır. Arş'a galip geldi, arş'a hakim oldu, arş'ı istila etti. Bu gibi manalar uygundur. Ama oturdu manası asla uygun değildi. Orası müteşafihatlardır. Buna inanmak vaciptir. Yani Er-Rahmanü Ar alel arş istiva ayettir. İnanmak vaciptir. Rahman Teala arş'a istiva etti. Buna inanıyoruz. Ama manayı şekil ve benzere sokmuyoruz sokarsak zaten gideriz, ne gideriz ve böyle soruları sormak nedir dedi bitattır ehli sünnet dairesinden çıkmaktır bu soruyu sormak zaten sakat neden fitne karıştırmaktır <gülüyor> sen bilmiyor musun Allah'ın eşi yok benzeri yok yok bakın bir takım alimler size isim de verebilirim hem koç gibi büyük alimler Bunlardan en mühimlerinden İbni Teymiye onun baş talebesi İbni Kayyvi Cevziye bu adamlar Hanbeli imamlarından sayılıyorlar ve ehli sünnet alimlerinin birçoğu bunlara meryazır ediyorlar çok ağır dilde bulunuyorlar ben gerçi o kadar açıklamayacağım meseleyi ve işte bu ayet ve benzerlerinde istiva etti de, efendim bizim gibi oturdu dersen Habibini de yanına oturttu yarayırdı dersen efendim, hutbeden kürsüden inerken benim gibi iniyor dersen evet, hadisi kerifte Buhari'de de vardır Yenzil Rabbuna tebareke ve teala külle leylecin ila semai dünyahine yekâtülü dün leylâdir her gecenin üçte ikisi geçip, üçte biri kalınca Rabbimiz birinci kat semaya iner ama Allah'ımız inmekten çıkmaktan münezze ettir ne diyoruz? nuru iner, tecellisi iner, teyze iner, bereketi iner, rahmeti iner, Rabbimiz inmez, Rabbimiz çıkmaz Kul <gülüyor> ve Allah okuyorsun her bir derd dakika ya! Ondan mı anlamıyorsun? Eşi yok, e senin gibi İngilizce eş oldun ona, senin gibi oturduysa benzer oldun ona, ne demek? Bak koç gibi alimler sapıtmışlardır, şaşırmışlardır. Ehli sünnet alimleri bunların yamuklarını, yanlışlarını yakalamışlardır. Delillerle bunları mahvetmişler, Hatta bunları hapislere, zindanlara tıktırmıştır o zaman ehli sünnet alimleri bunların tarihçilerinde. Fakat bu adamların kitapları bugün fitne karıştırmak niyetiyle özellikle tercüme edilmektedir. Ehli sünnet alimlerinin bunca eserleri durup, Tercüme edilme beklerken, özellikle bunların bu kafa karıştıracak eserler, tercüme edilmekte bir takımları tarafından ve bazı dini geçinen gazetelerde de bunların reklamları yapılmaktadır. Bu tefsiller piyasaya sürülmektedir. Bunların kitapları piyasaya sürülmektedir. Böyle eli sünnet alimlerinin şahibeli gördüğü bir iki kişi, efendim, sadece İslamı bunlar mı temsil ediyor? Yüz binlerce gibi el sünnet alimlerin eserleri kütüphaneler almıyor, cami dolusa kubbeye dayanır almaz bu eserler dururken. Niye sen bir iki tane efendim bu hususları karıştıran adamların kitaplarını tercüme edip piyasaya sürüyorsun ki işte fitne karıştırmak için, milletin itikaratını bulaştırmak için ve bulanık suda balık avlamak için. Nerede Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen bir sapık var, dinsiz imansız var onu en büyük profesör yapıyor. Din namına ona yetki ve kürsü veriyor. Benim gibi Evet, kitabın ortasından konuşana sen konuşamazsın diyor e, onun için dikkat edelim fitne karıştıranlar çoktur ortalık karışıktır deccallar türemiştir milleti Allah'ın yolundan ehli sünnet ve cemaattan ayırmaya çalışan çok büyük sıra kıdağıyla sapık fırkalar türemiştir bunların adımlarına uymayın mahvolursunuz Rasûlullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellemlerden <gülüyor> فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ شِبْرَنْ فَقَدْ غَلْ عَرِبْغَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُلُقِهِ Herki ehli sünnet vel cemaat mezhebinde bir karış ayrılırsa İslam ipini boynundan çıkartmıştır. Hadis sahihtir Tirmizi rivayetinde. Bir karış bir karış. Efendim, ehli sünnet ve cemaatten ayrılan İslam ipini boynundan çıkartmıştır. Bugün şia mezhebi, evet, sahabe düşmanları her taraf yayılmıştır. Hazreti Muaviye düşmanları, vesaire sahabelere dil uzatanlar, İmam-ı Azam düşmanları, Mamur Abbani düşmanları, ulema evliya düşmanları, selef-i salihine geçmiş büyüklerin aleyhine konuşan adamlar küremiştir. Allah şerlerinden emin eylesin. Amin. Rabbim sizi muhafaza eylesin. Neslimizi muhafaza eylesin. Ehli sünneti muhafaza eylesin. Amin. Bak kalplerinde eğrilik olanlar bu ayetlerin peşine düşerler. Niçin? Fitne karıştırmak için göya tevilini araştırmak için. Halbuki bunların tevilini ancak kim bilir? dur demezler, ihtimal verebilirler. Çünkü hadis-i şerifte vardır. Hadis-i şerifte buyuruyor. Men fesseral Kur'ane bi râ'yih Her kim Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir ederse muhakkak kafir olmuştur. Kur'an kafayla tefsir edilmez. Bundan dolayıdır ki tefsir başkadır, tevil başkadır. Tefsir ne demek? Bunun manası budur diye kesin konuşma bu kafadan olur ama tevil demek böyle bir ihtimal olabilir açık kapı bırakırsın o zaman küfre gitmezsin. tevilini ancak Allah bilir yorumunu ancak Allah yapabilir abi. bununla beraber ilimde rasip olanlar yani İmam-ı Azam gibi i̇mam Ebu Ebi Yusuf i̇mam Muhammed-ı gibi İmam-ı i̇mam Malik, Ahmet-ı Muhammed gibi mütkeyitler, koç gibi alimler bunları tabi olan takihler ne derler biz Kur'an'ın hepsine iman ettik derler. Bu ayetlerin hepsi Rabbimizden geldi derler. Gördün mü şimdi? Demiyorlar biz biliyoruz. Ne diyorlar? Biz bunlara inandık. Hepsi Allah'tan geldi diyorlar. Böylece işi Allah'a teslim ediyorlar. Bununla beraber evliya Allah'tan bazılarına bu şifreler verilmiştir. Yani sırlar verilmiştir. Esrar ilmi, sırlar ilmi açılmıştır. Bunların en büyüklerinden i̇mam Rabbani Hazretleri. Mektubatında buyuruyor ki, allah Teala bana huluf mukatta yani bu harflerin sırlarından bir harp açtı diyor. Manevi bir kanal açtı diyor. Ve buyuruyor ki oğlum i̇mam Rabbani Hazretleri'nin oğlu İmam-ı Masum El-Urvetü'l-Uşba Bu zat yüz bin kişiyi içtirmiş, seyri sülükü bitirttirmiş, Allah'tan eylemiştir. Yüz bin kişi. Kitapların beyanında görüntü. El-Hedaiful Vendiye isimli kitapta görüntü. İmam Masum çok büyük insan. i̇mam Rabbani Hazretlerinden sonra gelen halifesi. Buyuruyor ki oğlum benim en yakın sırdaşımdır. Oğlum velayetin üç derecesi. Yani Allah'a yakınlıkları üç merhalesini de geçmiştir. Ve en sırdaşım olduğu halde bu bana anlatılan sırlardan gönlüme açılan kanaldan akıtılan ilimlerden bir parça ona anlatamadım. Çünkü aklı almaz. <gülüyor> bu manevi sırlara şifrelere akıl sırlar İnsan manevi yolda ilerledikçe Rabbimiz ona da kapıları açar seviyoruz ya. Elhamdülillah. El mer'u ma mana kişi sevdiğiyle beraberdir inşallah. Rabbim onlara bağış, onların yolunda olmaya çalışıyoruz karınca kaderince. Hazreti Ebu Hurayra Radiyallahu anh buyuruyor ki: "Ehadju'r Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem me'a ay. Emme ehduma faqad batazju ve emme el İki tane kap doldurdun diyor. İlim kapı. İki kap doldurdum. <gülüyor> yani, mübarek. Onun kadar hadis rivayet eden sahabe yok. En çok hadisleri o rivayet etmiştir. Bu yüzden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefasından sonra hadis-i şerifler ortalığa yayılınca hakkında bir takım sözler etkile hadis söylese Ebu Hureyye'den duydum deyince diğer sahabeler bazıları dediler ki ya biz on beş tane yirmi tane, kırk tane, elli tane kadar hadis ezberlemişiz de bu binlerce hadis kim bir şey söylese Ebu Hureyye'den duydum diyor nasıl bir şeydir bunu bir dediler ortaya hesaba çekelim olur ya bir karışıklık olmasın işin içinde dediler çektiler Tetler ki ya biz de sahabelir bir de Resulullah'ı dinledim. Ama benim 15 hadis ezberim var. Öbürünün 20, öbürünün el. Senin sayısız hadis ezberini nasıl oluyor? Buyurdu ki, Mekke'den hicret eden muhacir kardeşlerimiz, aç, susuz, fakir, hakir kaldıklarından dünya derdine düştüler. Medine-i Münevvere'deki ensar kardeşlerimiz de, zaten malları müklere hurma bahçeleri var, onlarla uğraştı. hatta karnına taş bağlayarak aç gezerek bayılıp açlıktan mescitte sürünerek Resulullah'ın sohbetini bir kere bile kaçırmamıştır. Onun için sizin bilmediklerinizi bilmiş ve ezberlemiştir. O zaman hepsi sükut ettiler. Ebu Reynir Oluyallahu'an öyle bir adamdı ki mübarek açlıktan böyle kıvranır kıvranır kıvranır Mescidi Nebevi'de de ı Yellere sürünüyor yani, ayağa duramıyor açlıktan, çıkıp da bir şey aramaz. Dünya ticaretine gitmez, hadis şerifleri ezberleyecek, bir sohbet kaçırmayacak. Çünkü bize bu dini onlar aktaracak. Bizim gibi cemaattan gelecek nesle din mi kapı? Dinleriz dinleriz, kapıda hoca konuştu? Çok güzel konuştu be, ne konuştu? Kimsenin kafasında bir şey yok. Bir kulak tencere, bir kulak tencere demiş atın. Ne? Niye kafada kalmıyorsun? E kafayı buraya vermiyorsun ki. Bin tane dertle geldin şuraya. Çekler, senetler, protostolar dönenler, gelenler, gidenler, maaşlar, ikramiyeler, aldılar, vermediler. Bunlarla geldiniz buraya ve. Şimdi de aklınızda kırk tilki geziyor. Birbirine kuyruğu değmiyor. Gideceğiz, yatacağız, haberler kaçtı. Bilmem ne var. Karı bekliyor, koca uzattı. Böyle meseleler çok. E böyle adamın kafasına ne kalacak ya? İlim bizim gibi adamlardan intikal edin. Adam karın tokluğuna nasıl duruyor? E bu uğrayla oluyor Allah'ın diyor. Bir gün çok acıktım. Artık dayanacak halim kalmadı. Mescitten çıktım baktım Ebu Bekri Sıddık geliyor evinden çıkmış hemen yolun kenarına durdum Hz. Sıddık geçerken onun yanına yanaştım dedim bana bir ayet öğretir misin sana bir ayetin tefsirini soracağım aslında ben o ayeti biliyorum takılayım peşine de bel gibi yemek yedirir diye diyor peşine takıldım diyor biraz gittik diyor evinin kapısından işte şöyle açıp falan o ayetin tefsirini izahını yapmakla beraber mübarek efendim anlayamadı diyor aç olduğumu yoksa Hazreti Sütük çok cömert tabi. anlayamadı yani ben sadece ilim soruyorum zannetti cevabını verdi geçti gitti diyor baktım Hz. Ömer geliyor bir de ona takıldım diyor bir ayette ona sordum falan. belki bir şey yedirir götürür falan o da mübarek konuştuğu izahat yaptı ve lakin o da halimde anlayamadı beni yani cevaplandıktan sonra uzaklaştı derken baktım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor dedim bu derdi benim derdime derman olur. Çok acıkmış haldeyim. Bir ayet sordum yine. Buyurdu gel benimle. Hemen evde Ensar-ı Kiram'ın hanımları sağ olsunlar. Hazreti Fahri kainatın evinde iki ay geçer ocak tütmezdi. İki ay geçer ocak tütmezdi. Bizim evlerimizde de ocak tütmediği bir gün yok evde yoksa kocak gitmez iki ay yiyecek bir şey bulamaz Allah Medine halkına çok ecir versin rahmet eylesin hayırlı mükafatlar bulursun ki aşı anamız radıyallahu anha buyuruyor Allah ensarın hanımlarına çok efendim ecir mükafat versin ne yapardılar mübarekeler süt sağardılar keçiden şundan bundan sütü ara sıra getirirdiler bir de bazı bir hurma getirirdiler işte onunla idare eder diyor Hazreti Fahri kainat şöyle bir tasla bir bardakta Ebu Hureyre'ye radıyallahu anh süt ikramı şu kadar bir süt verirken buyurdu ki 70-80 tane de arkadaşı var 70-120 arası hesabı sohbet orada otururlar sütür dedi. Onlara da ayır dedi falan. Ben dedim ya, ben açlıktan ölüyorum bir bardak süt. Yetmiş seksen kişi yedi. nesine ne ayırıyım falan. Neyse bismillah içmeye başladım. İçtik içtim içtim içtim. İçtik, içtik, içtik. oranı güzel. Doydum şey ettim. Ağzıma ayırdım baktım. Hiç olduğu yerde duruyor. Dedi git de, arkadaşlarına da dağıt dedim. dedim. Bütün eshabı soktan. İçtik doyduk diyor elhamdülillah beklediler kapıyı ahri kainatın kapısını böyle beklediler o sohbet edecek diye ayet okuyacak diye hadis buyuracak diye e, işte bize din getirdiler Hazreti Fahri kainat buyurdu sallallahu aleyhi bir gün böyle bir meclis <gülüyor> hanginiz gömleğini üzerindeki cübbesini döşeyecek şöyle açacak ben de bir tüküreceğim. Ondan sonra onu giydi mi bir daha duyduğunu unutmayacak. Hanginiz? Der demez Ebu Hureyre serdi. Mübarek bir tükürdü. Ebu Hureyre bir giydi. Unutmak nedir bilmiyor. Ebu Hureyre oluyor Allah. Unutmak nedir bilmezdi. Sayfalar dolusu uzun bir hadisi şerifi nakledi. Diğer ve ikram onu imtihan etmek için o hadisi zat ediyor. Yani yazıyor. Çünkü onların kafasına kalmaz diye yazıyor. Altı ay geçiyor. Başka bir mecliste şu hadisi şerifi bir okusana bakalım. Onlarda yazılısı var. Altı ay evvel okumuş. Sayfalarca hadis şerifi. Bir okuyor. Vav yerine F demiyor. F yerine Vav demiyor. Çok ince bir mesele. Şimdi hafızlar bile V'yi, F'yi karıştırır. En kuvvetli hafızlar bile V'yi, F'yi karıştırır. Sayfalarca hadisi bir kere duymuş. <gülüyor> Ebu Hureyre buyurdu ki, radıyallahu anh, ben Rasulullah'tan iki kap doldurdum. Birinci kap şeriat ilmiydi, onu herkese yaydım. Kimseye istisna etmedin, kimseden gizlemedim zaten. Onun gibi insanlar da bu Yalnız şu ayeti de buyurdu ha! Estağfirullah! وَإِذَا قَلَ اللّٰهُ مِذَا bir kuluna bir hadis söylemeyecektim. Rabbimiz buyurdu ki Allah-u Teala kendilerine kitap verilen Yahudi Hristiyan alimlerinden aynı zamanda Kur'an ehlinde. Söz ve misak aldı ki mutlaka bu kitaptaki şeriatları, kanunları, emirleri, yasakları bütün insanlara açıklayacaksınız. Asla gizlemeyeceksiniz. Gizlerseniz benimle bütün meleklerimin insanların laneti üzerinize olun buyurdu. Onlar ise bu sözü sıklarının arkasına attılar. Beş paraya Kevrat'ı, İncil'i değiştirdiler. Efendimizin sıfatlarını bile bozdular. Tebdil ettiler. Para yediler. Rüşvet aldılar. Ne kötü şey aldılar. Cehennem aldılar. Ayeti celilesi olmasaydı bir kimseye bir ayet, bir hadis okumayacaktım diyor. Bu ayetten korktum. Herkese hakkı beyan ettim. İki kap doldurdum. Bir kap yaydım. Niçin? Şeriat ilmiydi. Mecburdum onu anlatmaya. Bir kat daha doldurdum. O da tarikat ve hakikat yani sır ve incelik ilmi. O ilmi eğer anlatacak olsaydım, bak kimseye anlatmadım diyor. Bukhari'dir bu söz ha. bukhari Şerif'te bu söz. Kaynağı çok. O sözleri Resulullah'tan aldığım gizli şivreleri sırları açacak olsaydım bu gerdanım kesilirdi. Ne demek o? En büyük adamlar bile dediğimi anlayamayacak, sen yoldan çıktın dinden döndün deyip beni keserlerdi. Çünkü kafa yetmez. Burası çok ince bir noktadır. Hz. Ali Efendimiz de çok sır ilimlerine vakıf idi. Zaten enemediğine medinetul ilmi ve aliyyün baba. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır buyurdu. Hz. Ali Efendimiz buyurdu ki Fatih Han'ın sırlarından, Besmele'nin sırlarından ve sair sırlardan öyle ilimler bana verildi ki, ben onları size anlatacak olsam, Ali, haşa fasık oldu, kafir oldu derdiniz. Çünkü aklınız almayacak, kafanız yetmeyecek, mana veremeyeceksiniz. Kafanın yetmeyeceği büyük yüklendimi ne olacak? Motor yanacak, duman çıkacak. Her şeyin nesi var bir kapasitesi var. Dağına göre kar yağdırıyor Mevla Adamına göre ilim veriyor Mevla Sırları da ehline açıyor Mevla Bana niye açmıyor? Ha, sen acaba sır saklayacak adam mısın? Dur bakalım Adamın bir tanesi dedi ki Şeyhine, Efendi Hazretleri ne var? Ne olur bana ismi Azam'ı öğret İsmi Azam hangisidir? Allah'ın en büyük ismidir, gizlidir rivayetler muhtelif vardır ama katlıyı hangisidir belli değildir. Geçen konuştum onu herhalde biraz. Orada nasıl Allah'ın nikmeti var? Yani o mevzuda bir geçmişti yani. Şimdi dedi ki, oğlum, sen dedi, git telan yere, orada bir zatla karşılaşacaksın, bir insanla. Bakalım, o sana ne yapacak, ne edecek, ne muamele edecek? Ondan sonra gel görüşeceğiz dedi. O adreslerine gitti. Oraya bir zat, bir muhteremle karşılaştı. O da bunun bir dalına bastı, bir damarına bastı. Bunu bir kızdırdı, hiddetlendirdi falan. Bu ona dalacak yer aradı bilmem ne. Baya bir yani öfkeni beddua edecek hale geldi falan. Döndü geldi. Şeyh Efendi dedi ki görüşürüz mü görüşük? ne oldu dedi. Öyle bir acayip şeyler yaptı ben öyle bir kızdırdı dedi yani ismi ağzamı bilsen dedi bir beddua basacaktım. Dedi. Evladım dedi işte ben ismi ağzamı ozattan zattan öğrendim. Ne demek istedi? Öyle büyük bir zat idi o seni bir denedik bir damarına bastık nasırın varmış bas bas bağırdı. Yaran varmış kocuklu sana İsmi Azam'ı nasıl öğretelim ki ismi Azam'ı öğrendiğimiz zatlara bile kalkıp bestuva edecek derecede sabırsız ve tahammülsüzsün anlatabildik mi? bu sırlar kime verilir? ehline verilir biz ehli değiliz ki verilmemiş ehline verilmiş, ehli zaten gizlemiş emanet onlardadır sana bana ne kalmış biz onları sevelim muhiddin Arabi hazretleri duymuşsunuz Şeyh-i Ekber Kudüs-i ul ee, bir eseri vardır. O eserde yazıyor. Şeyh Efendi'nin birine böyle bir müridi İsgari'l-Efendi Hazretleri ne olur bana bir sıra aç ne olur bana bir manevi kapı aç ben bu kadar senedir bu yola devam ettim bir şeyler görünmedi bir keşfim açıldı bir keramet bir sır bir şey. Halbuki bu niyetle uğraşanlar hava alır. Evliya Allah'tan birisi uçuyor. Uçabilir. Kuş uçuyor da o uçmayacak mı? Allah uçurtuyor. uçur. Müritlerinden biri yerde bakıyor öyle. Ya içindendi bu benim şeyhim ne büyük adam uçuyor kaçıyor bana. Dedi evladım sen de uçmak ister misin? İsterim efendim lazımken. Onun için uçamazsın ya. <gülüyor> biz Allah'ın rızasını istedik Allah ikram etti biz uçalım kaçalım istemedik. Keramet Allah'ın lütufudur istemekle verilmez. Rıza ve istikamet olunacak. Adam illa ne istiyor? Bana bir sürü açın girmiş çalışıyor bu yola gelmiş bir kapı açılsa bana bir şey görünce bana bitmem ne olsa bana ondan sonra dedi bak sana bir sır veririm ama sen bu sırrı saklayamazsın dedim saklarım ben eminim güvenilir adamım etme gitme falan dedi ki bak dedi şu dedi cemaattan birisi benim kafamı çok bozuyor dedi ben dedi seni bir yardıma çağırabilirim, buna bir şey düşünüyorum. Peki efendim, bir gün bunu çağırdı, ne var dedi, falan adamı dedi talebeyi, ona baştan tembih etmiş, sen git uzaklaş, haber verene kadar gelme, o gitmiş. Bunu da şimdi çağırdı, ne var, bir çuval, ne oldu, evin içini kazmış dedi, bunu buraya gömelim falan adam kafamı çok bozdu ben bunu kestim. Bunu buraya gömelim ısır da sende kalsın. Tamam falan. Neyse kapattılar gel zaman git zaman şeyh efendi böyle yapmaması lazım. Katil olmuş Şu oldu bu oldu. Olmaması lazım. Numara mı yapıyor? Sahi mi yapıyor? Bir girdi buna bir kurt. O talebeyi arıyor mu şimdi? Veya adam kayıp Orada o da ona öyle bir kaçırtmış mübarek kimseye izini belli ettirmemiş ona o ağrıyor bulamıyor birkaç aylar sonra ana babası geldi Ulan dedi şimdi artık foyası meydana çıkar bunun anası babasından ne cevap verecek bu talebenin anası babasınız geldi dedi ki siz evladınızı aramayın işte o vefat etti neyse gömüldü gitti şuydu buydu falan onlar da bir üzüntü düştüler yola gidiyorlar üzüntüyle dönüyorlar bu artık dayanamadı dedi bu kesin ya ana babasının da bile böyle dedi yolluyor. Hemen düştü 5 sene yarı dedi ki ya böndü onu dedi be <gülüyor> Nasıl olur bu adam böyle yapardı yapmaz filan mahkemelere. Bir bayan kadı geldi Şeriat abi. Bu en büyük zat bu bu işi yapmaz diyor ama e, Şeriat tabii şahit arar, ispat arar kim olursa. E, ne olacak, ne bitecek? Bu mürit şeyhinin karşısına geçti diyor. Diyor ki ben de şahidim. Halbuki mübarek dedi ki kazalım şu mezarı demiş. Gömdükleri yeri kazdılar. Çuvaldan efendim bir koyun işte kesmiş, kan akıtmış neyse o orada duruyor. Eey, bu bir rezil oldu, bir perişan oldu o zat zaten kadılar, hakimler özür dilediler biz zaten gelmek istemedik bu işe sizi çağırmak istemedik <gülüyor> evladım dedi daha benim bir sırrımı taşıyamadım dedi Allah'ın sırrını nasıl taşıyacaksın onun için Yasin'in manasını ben niye bilmiyorum? karıştırma <gülüyor> Rabbimiz ancak ben bilirim en büyük alimler biz iman ettik bu Rabbimizden geldi tamam ama bunun ehli vardır bu şifreler bazılarına açılmıştır. Biz onları seviyoruz elhamdülillah. Bununla beraber yine de kesin manayı ancak Allah. Bunları ancak ince akıl fikir sahipleri düşünür. Allah'ın dostları ne dua ediyorlar? Şu duaya dikkat edin. Çok okuyun, çok devam edin. Babamız hacı Ali Adel efendi babamız acaali adet efendi Hazretüstağımız hacı öyle bunu Evladım Rabbeni alâ tüzûkulûbenâ duasını çok oku. Bu dua Kur'an'da eşi olmayan bir duadır. Ali İmran suresinin birinci sayfasının son iki satırındadır. Bu duaya her Müslüman mutlaka devam etmedi. Ne diyor bu dua? Ey bizim Rabbimiz! Sen bizi hidayete erdirdikten, ehli sünnet ve cemaat inancına kavuşturduktan sonra kalplerimizi kaydırma! Duaya bak! Kim öyle diyor? Rabbimiz öğretiyor. Böyle dua ediyor dostlarım. Siz de böyle edin. Arkadaşlar bizim kalplerimiz, imanlarımız Allah'ımızın elinde ne gibidir? Şu lambanın düğmesi bizim elimizde olduğu gibidir. Çık bastın yanan, çık bastın. Ne buyurdu hadisi kutsiyle? Kulubun <gülüyor> ibad beyni isma'idimine sabihin rahman. Bütün kulların kalpleri rahat iki parmak arasındadır. Allah'ımızın bizim gibi eli var mı? He? Haşa. Bizim gibi parmağı var mı? Haşa. Rabbimiz sonradan yaratılanlara her bakımdan muhaliftir. <gülüyor> Rabbimizin sıfatlarını sayarken bir sıfat hangisidir? Muhalefetü lil havadih. Ne demek o? Sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan asam <gülüyor> Dolayısıyla etten, kandan, kemikten, deriden münezzehtir. Bu ne demektir? Şu demektir. Şu kağıt benim elimde. İki parmağımın arasına almışım. Böyle de çeviriyorum. Böyle de çeviriyorum. İşte Rabbimiz bütün kulların kalplerini istediği tarafa çekmiş. İnşa eqamehu ve inşa ezağabhu İsterse imanda sabit kılar, isterse kaydırır bir düğmeyle kit, ortalık aydın turnur oluyor bir düğmeye basmak ortalık zifiri karanlık viran oluyor aynı anda bir bakıyorsun kalpte iman bir anda allah Teala adamı cumartesiye çevirebilir kalbini döndürebilir eğer senin kalbini döndürmesine sebep olacak bir kötülük yaptıysan döndürür kalbinin kötüye Efendim dönmesinin meylini istiyorsan döndürür. İradeli kudretini o yola garcıyorsan döndürür. Sen kazanıyorsan, sebep oluyorsan döndürür. Yoksa zorla döndürmez. Ama kimseyi de zorla hidayette tutmaz. Çünkü zorlan tutacak olsa bir tane gavul bırakmaz. O da gayba iman meselesini ortadan kaldırır. İsteyen inansın, isteyen inkar etsin. Cennette açık, cehennemde açık biz hidayet aradık, Rabbimiz yarattı elhamdülillah. Şimdi ne diyoruz? Ya Rabbi, sen bir de hidayeti yarattın ama bu hidayetten sonra kalplerimizi kaydırma, bu yoldan caydırma, bize tarafından rahmetini bahşeyle. Çünkü sen ancak sen karşılıksız verensin. oğullar karşılık bekliyor anam babam bile karşılık bekliyor büyüteyim de hayrını göreyim ey bizim abimi şüphesiz sen kendisinde geleceğinde hiç şüphe olmayan ahiret gününde bütün kullarını toplayacaksın şüphesiz yalvarın buyuruyor. Şimdi Yasin hakkında epey malumatınız oldu herhalde. Harfler hakkında epey malumatınız oldu. Bir de bir incelik daha var. O incelik de şudur. Arap müşrikleri Ebu Cehil, Ebu Lihep gibiler Kabe'nin etrafında devamlı toplanıyorlar. Kabe onların toplantı yeriydi o zaman. Civarı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geliyor, Kur'an okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyunca bütün gelen misafirler o zaman da Kabe ziyaretkahtı. Gelen bütün misafirlerin kulağı Efendimiz'in okuduğuna gidiyor. Öyle bir okuyor ki mübarek. Ondan güzel sesli mi var? Ondan güzel yüzlü mü var? Onun okuduğuna çekilmemek, kapılmamak mümkün değil. Bütün gelen yabancılar Yemen'den, Şark'tan, Kalk'tan iman ediyorlar oradan. Bunu gören Ebu Cehil kafalılar. Ne dediler? Bu Muhammed'in Kur'an okumasına müsaade etmeyelim. Nasıl etmeyelim? zorbalıkla baskıyla olacak iş değil. Neden? E, etrafı var, kavmukabilesi var, inananları var. Paşa demiyorlar. Zaten efendimiz 40. Müslüman oluncaya kadar ne yaptı hep? gizli gizli okudular, kıldılar. Hazreti Ömer, Radiyallahu Anh. Efendim de 41 ES 814 minibüs. Burada ise yolu açsın. 41 ES 814 minibüs. Allah razı olsun. Yani büyük fedakarlıklarla geliyorsunuz. İnşallah iki kere gelmiş bak bu ilan. İnşallah hemen açsın. Ne diyordum? <gülüyor> <gülüyor> He. Bir yandan yaşlandım unutuyorum, bir yandan da sizi deniyorum tabi. Nerede kaldım? <gülüyor> Hazreti Ömer Vaziyat Allah'a Müslüman olunca kırk tamamlanınca ne dedi? Bugünden. açık edecek dedi. Doğru bir geldiler Kabe'ye. Bir saf tuttular. Bir tekbirler, bir namaz. Gavurlar şaşırdı kaldılar. Zaten ondan sonra meydan dokundu. Kimse de Efendimiz'e dokunamıyor. Efendimiz'e Kur'an okuyor. Gelen giden iman ediyor. Çareyi nerede buldular? Ne dediler? Estağfirullah. Ve der bir konuşalım ya. Müsaade etsinler bir konuşalım. Konuşma. Niye? E, millete bir iman eder. İşe bak ya. E millet gavur mu hoca? Millet neye inandığını bilmiyor. Ben de Müslümanım. Elhamdülillah ama siz çok gericisiniz. Lahok. Sen hangi dinlersin? Amerika'nın dini. Yahudi Hristiyanların odasındansın. On, onların izindesin, peşindesin öyle mi? E ne, ne kaldı dinden ne hala kanka? Allahu Teala buyuruyor. Yağ ile inanmanı la te'tedü'l-yahud <gülüyor> ve'n-nasara evliya. Ey inananlar, Yahudi Hristiyanları dost tutmayın. Ve men yehalle alike fele ise min Allah bize. Böyle yapanın Allah'la hiçbir alakası kalmamıştır. E sen ne hangi dine bağlısın ki Allah'la ne alakan var senin? Neye inandın ki sen? E buyursunlar. Bir sohbet yapalım ya. İki saat! Şu hakikatleri bir dile getirelim! Niçin dinlettirmiyorlar? İşte Ebu Cehil felsefesi aynen sürüyor! Kur'an'ı dinlemeyin! Dinlerseniz inanırsınız gelin! Adam inanmamak için dinlememeyiz! Allah Allah! Bir arkadaş vardı çok sigaracı, 70-80 yaşına var. Allah kurtarsın onu hala kurtulamadı sigaradan! Birisi dedi ona ki şu ilacı dedi yaparsan ağzına sürersen şöyle eldeersen sigaradan soğukluk gelir sana dedi. Ya çok arayıp bulamadığın şey inşallah kurtulurum falan. Bu ilacı yapmaya başladı. Biraz devam etti baktı ki sigaraya karşı bir isteksizlik oldu onda. Ulan dedi sigaradan olacağız dedi. ilacı bıraktım diyor. Yani kurtulmak istemiyor. İstese ilacı. Devam. E şimdi mesela inanmak istemiyor, Kur'an'ı dinlemiyor. Dinletmeyin. Adam birisi sohbete geldi, dinledi, dinledi, birisi bunu zorla getirmiş. Ya gel bir dinle be demiş falan. Burada da öyle çok hadiseler oldu. Buradan bana haberler geldi kapıdan mesela. Adama gelsin, abdestim yok, kustüm yok. Herkes adam var kapıda. Ya gel bir dinle falan. Adam bir gelmiş, ondan sonra bir çakılmış iki saat kıpırdamadan bir daha abone olmuş neler geliyor ne haberler bir tanesini zorla getiriyor açıldı adam dedi ki sen de benden meyaneye gelirsen dedi ben de senin vaadın geleceğim dedi böyle yerde yalan caiz yola getireceğiz daha geleceğim dedi aldı getirdi herifi adam sonra bana anlatıyor benim bir şeyden haberim yok ben zuhurata göre konuşurum hazırlık yapıp bir defa konuşmadım <Gülüyor> hazırlıkla mı konuşmadım elhamdülillah. Rabbim ne akıtırsa ondan. Musa aleyhisselamın ağacı gibi yani. Mevla buyuruyor. Ağaçtan duyuruyor. Bir odundan duyuruyor da insandan duyuramaz mı yani? O duyuruyor. O buyuruyor. Biz aracıyız. Kendimizde bir pay yok yani. Bize bir pay çıkartmayın bunu. Bak adam gelmiş dinlemiş. Neyse feyizlermiş, bereketlenmiş, çıkmış. Ertesi gün diyor bunu şarap satıyor adama. Bayisi var. Hapçı gittim dükkana diyor bütün dükkanı kırmış geçirmiş ondan sonra diyorum ona da, hadi gidelim sen çağırdın beni ya ben de seninle gidelim ben bıraktım o işleri sus be estağfurullah diyor adam bir sohbetler, adam niye ola E buyurun işte bir kere dinletelim diyoruz ama millet <gülüyor> dinletmeyin diye uğraşıyorlar aman Kuran duyulmasın bu sohbetler duyulmasın Allah Allah, ne düşmanlık, ne düşmanlık. Duyulmasın, adam sohbeti dinledi, çıkmış, Zorlan böyle getirmişler birine, Kimine hidayet nasip, Kimine değil. Çıktıktan sonra buna soruyorum, nasıl buldun hocayı? Ne dedi biliyor musun? Öyle bir konuşuyor ki dedi, 40 senelik kavurduğum dedi, bir elden gidiyordu, zor zattettik. Böyle kaşerlenmiş de var yani gavurluğuma sahip olacağım ama zor tuttum diyor. 40 senelik gavurluğum elden gidiyorum diyor. İnanasım geldi diyor. Ya inan işte ve Cehenneme mi gireceksin diyoruz. Ahirete hiç inanmayan, öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir adamı ele alın. Ben diyor ki öldükten sonra dirilmek var bu yola gelmezsen ebedi cehennemde kaynayacaksın. Cinsiz imansızlar da diyor ki öldükten sonra dirilmek yok. Boş. O şimdi onun geliyor, bu yola inanasın gelmiyor. Hee. Halbuki bunda zerre kadar akıl olsa ne düşünür? Lan ben bu gavurlara inansam bir kâr yok. İnanmasam bir tehlike yok. Var mı tehlike? İnanmazsan cehenneme gideceksin şimdi yok. E, buradan inanırsan cennet müjdesi var. İnanmazsan cehennem tehlike var. Demek ki insan sana ben desem ki silahlı pusu kurmuş seni bekliyor şu yoldan gitme. Ne kadar sahtekar olsa o adam dersini belki de bir doğru dediği de atar ya. Değiştirelim yolumuzu. 40 senelik sahtekarı bir haber verdiğimi belki doğrudur ihtimaliyle dinliyorsun da. Hiç yalanı yanlışı olmayan Allah'a niye güvenmiyorsun? O peygambere niye inanmıyorsun? Ya? Bu sohbetlere niye sen şüphesiz bir inançla gelip gitmiyorsun? Böyle geliyorsun aman inanmayayım, dinlemeyeyim. Şafirler ne diyor? Sakın şu Kur'an'a Kur'an'ı dinlemeyin, dinlemeyin derken o okunurken böyle ellerini şaklatın, ses yapın, gürültü yapın, ıslık çalın, kimse duymasın. Belki böyle yenebiliriz. Çünkü adamın fücceti yok, elinde delili yok, davası yok. Onun için karşılığını konuşup yenemez. Ancak seni dinletmeyerek, senin davanı anlattırmayarak, mani olarak yenmeye çalışıyor. Bugün de aynısı değil mi? Kur'an duyulmasın, şerahat, sünnet duyulmasın, duyurulmasın politikası var. Yoksa haydi buyurun meydana madem ki her şey serbest, biz de bu yolu anlatalım dedik mi işleri bitecek. Çünkü batıl köpüktür, hemen atar gider, hak su gibidir, bir şey tanımaz deler geçer. Rabbimiz hakla ve köpük ve su veriyor. Arkadaşlar, ne yapın? Ses çıkarın, şamata yapın. Şimdi Efendimiz Kuran okurken Bunlar ıslık El çatlatmak yıkıyorlar ortalığı Kimse dinlemesin Bu sefer Rabbimiz bu ayetleri indir <gülüyor> Elif, la, mi Ebu hep. Ne dedi ya Şimdi manasını anladıklarını Geçiştiriyorlar da Bu ne diyor parola mı şifre mi Kime ne anlatıyor Bizim hakkımızda mıdır Elif Ebu Zeynab nasıl elif ne demek? Lam ne demek mi? Harf Rabbimizin sırları anlamıyor. Şimdi bu elif lam deyince onlar bir duruyor. Islık gürültü bir kesilir. Ne dedi ne demedi derken peşinden yapıştırıyor. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَذ۪يهِ <gülüyor> Kur'an'da hiç şüphe yok. Oh! O girdi kulaklarına. <gülüyor> Bak bu harflerin bir sırrı da bu. Şimdi Yaaasiii Adam Tabi Arap Anasının dili anlamıyor. Anlamayınca ne diyor diye düşünürken Vel Kur'anil Hakim Bir geliyor manalar önümüzdeki derste ne işleyeceğiz o? Vel Kur'anil Hakim ne demek? He? O zaman adamın tabi kimisine hidayet nasip oluyor inanıyor. Bu da Rabbimizin bir sırrıdır arkadaşlar. Efendiler çok dersler var. Sabaha kadar tefsirleri açsaydım şurada sabah ezanında çıkabilirdik Sırf bu harfler hakkında size malumat vereyim desem. Birinci cilde çok yazdık bunu. Tefsirimizde uzun uzun yazdık. Mektubattan yazdık. Sayfelerde yazdık. İnşallah daha da zamanı geldikçe başka meselelerde konuşacağız. Şimdi nereye geldik? Ve Al-Kur'an'il Hakîm'e gelmişiz. Sübhane Rabbiyel rabbil alemin. Ve ve selâh alâ ve alâ ve sahbî ve Ya Ya Ya Ya Ya uzaktan yakından yolları tefti geldiler. Şurada hiç itiraz etmediler, şüphe etmediler. Seni dinlediler. Saatlerce burada sen huzurunda istima ettiler, toplandılar. Sen şahitsin ya Rabbi. Sen şahit olarak yetersin ya Rabbel alemin. Hepsinin hayırlı muradlarını ihsan eyle. Şerlerden emin eyle. Korktuklarından emin eyle. Korktuklarından emin eyle. Allah'ım adımlarla hacüm ümre sevapları ihsan eyle. Allah'ım ya Rabbim. Bu yola gelen canları Cennete nasip eyle, Amin. Yolda yürüyen adımları ayakları cehenneme karama ile. yarın buradan dalmadan kulumu mağfurun kalkınız. bize Günahlarınızı sildim, sevaba çevirdim buyurduklarından öyle Bir daha da günahlara düşmekten muhafaza eyle yavrum sohbette de böylece sıhhat ve afiyette cema'yla ya Rabbi. Amin. Yasin şerifin tamamına erdir ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in tamamına erdir ya Rabbi. Dinlediklerimizi amil eyle ya Rabbi. Amin. Bütün ibadetlerimizde ihlas nasip eyle ya Rabbi. Rüza'nı gözetenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi İslam ve ehlini azizü kebir eyle. Küsrü ve ehlini zelilü hakir eyle. Amin. Ya Rabbel alemin. Ya üzerinde zulme uğramış Müslüman kardeşlerimizi Müslümandır diye eziyet görenleri özellikle Bosna Ersektekileri sırf zulmünden halas eyle ehlik hükrün şerrinden halas eyle Amin. o zalim sırpları kahreyle Amin. katle eyle Amin. zelzele eyle ya Rabbi Amin. tavanlarını başlarına geçir ya Rabbi Amin. çocuklarını yetim bırak ya Rabbel Alemin, sen onların neslini kes ya Rabbi Amin. ve haritadan sil ya Rabbel Alemin, sen ya Rabbi! Bunların zulmü haddi aştı Ya Rabbi! Müslümanların kanını emiyorlar. Şırıngalarla kanlarını çekip Avrupa'ya satıyorlar. Böbreklerini canlı canlı ciğerini kesip adamın satıyorlar Avrupa bankalarına. Bu zulüm sana malumdur Ya Rabbi! Sen zulmü yaşatmadın ve yaşatmazsın Ya Rabbi! Hatta arkadaşlar öyle bir mesele var ki şirkten devlet yaşar zulümle devlet yaşamaz. Dikkatinizi Şirk Müşrik olan bir devlete de Allah müsaade edebiliyor. Dünya imtihandır, bir müddet verebiliyor. Zulme müsaade etmiyor. Zalimi yakaladığını bırakmıyor. Dikkatinizi çekerim. Onun için yalvarıyoruz. Ya Rabbi bu mazlumları bu zalimlerden kurtar ya Rabbi. Amin. Bu zalimlere lanet eyle ya Rabbi. Amin. Bunları kahreyle ya Rabbi. Amin eğirci olan, hatta destekçi olan bütün Avrupa Birleşmiş milletlerini, bütün Amerika'yı arkasındaki Beni İsrail'i kahreyle yavrum. kahar ismi şeridin hürmetine kahru perişan. Ya Rabbi ocaklarını, bütün düzenlerini mahveyle yavrum. Yirliklerini, birliklerini ya birliklerini eyle yavrum. Kuvvetlerini aralarında birbirine vurup, vurdurup kırdırıp harcat ya Rabbi, Müslümanları aradan salimen, ganimen felasayla yavrum. Yani cemaat mezhebini takviye ile ya Amin. dünyaya galip eyle ya Rabbi Amin. ya Rabben alemin Mısır'da da Cezayir'de de, Suriye'de de Irak'ta da, Akhtar-ı Ardın her nez, Türkiye'de de şeriat ve sünnet uğrunda çok zulme uğramış hapishanelerde yatan ne işkenceler gören Müslüman kardeşlerimize sen Fazbu Kerem'inle bir an evvel nusretler, zaferler, ganimetler isyan eyle ya Rabbi Amin. İslam nizamını bize göstermeden ruhlarımızı kapsayleme ile Rabbi Amin bizi makbul, meşgul, mazim ve mühtil eyle yarabbim. Tesirlerini gönüllerde kalp Bir defa bile sohbete gelenlerin kalbine hidayet çengelin atarak bir daha bırakamamasını nasip eyle yarabbim. Amin. Hepimizi çevrelerimizde tesirle bütün Türkiye'nin ve İslam aleminin düzelmesine bizi vasıta eyle yarabbim. Amin. Yeniden Türkiye. Ye İslam devletini iade buyurarak, şeriat-sünnet nizamını, devletin hizmetini iade buyurarak İslam alemine bayraktar ile ya Amin. Amin! Diyen dilleri nar azadeyle. Şu sohbetlere devam eden kardeşlerimize bu yolun bereketini dünya işlerinde, ahiretlerinde, ölümlerinde, kabirlerinde, mahşerlerinde, çocuk çocuklarında, nesillerinde bereketlerini göster ya Rabbi. Amin. Şu yoldan bizi ayırma ya Rabbi. Amin.